Bize ayrılık yazıldı. Mahi. Artık gitmeliyim dedi. Annesiyle de bedalaştı babası. Ahizeyi yerine koydu. El salladı gülümseyen yüzle. Uzun koridordan gidişine baktı babasının. Tam turuncu kapıya geldiğinde dönerek el salladı tekrar. Sehne çok mutlu olmuştu bu son hareketten. Ve kapı kapandığı. Işıklar söndü. Başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Yataktan kalkmak için doğruldu ama kalkamadı. Biraz daha bekledi öylece. Kapı tıkladı, gel diyebildi. Abla iyi misiniz? Evet. Işığı yakmamı ister misiniz? Olur. Size yemek hazırladım. Getireyim mi? Kalkıyorum. Ben gelirim. Kaç saattir yatıyordu acaba? Takılan yeni zilin sesi onu ta yıllar öncesine götürmüştü. Küçük yüreğinde kocaman acıları yaşadığı günlere, dilinin tutulduğu, babasını ondan kopardıkları, büyük şatoda onu ilk kez gördüğü o zor günlere. Yataktan doğruldu, aynaya baktı, gözleri kan çanağına dönmüştü. Eliyle yüzünü sıvazladı, saçlarını topladı, başörtüsünü başına taktı. Odadan çıktı. Yüzünü yıkayıp abdest aldı ve döndü. Tekrar aynanın karşısına geçmişti. Zaman ne de çabuk geçiyor, dedi. Daha dün gibi. Küçücük bir kız çocuğuydum. Babasız bir kız çocuğu. Hala öyleyim. Yaşım büyüse de ben büyümedim. Babamın minik sehlesiyim. Tam 13 yıl olmuştu babasından ayrılalı. Yıllar, yollar, çevrelerindeki insanlar değişse de onların kaderleri değişmedi. 13 yıl şehir şehir gezdiler babasının peşinden. Nice dertler, hüzünler biriktirdiler. Nice hayatlar, insanlar tanıdılar. Yollarda nice kazalar atlattılar. Maceralar yaşadılar. Ama hiçbir şey Anne kızın azmini söndürmedi. Zira yollar uzun da olsa, yorucu da olsa, sonunda babasını görmenin mutluluğu vardı. Her şey bu mutluluğa değerdi. Sürecin en hareketli kısmı mahkeme günleriydi. İlk mahkeme tarihi verilene kadar çok sıkıntılı bir dönem yaşamışlardı. Annesi, tarih belli olsa da önümüzü görsek derdi hep. Tam 15 ay beklemişlerdi. Nihayet belli olmuştu tarih. Babası görüşte çok umutlanmayın. İlk mahkemede çıkışım oldukça zor bir ihtimal dese de annesi evde bir bayram havasına girmişti. Bu hareketlilik ve umuttan sehne de etkilenmişti. Evde temizlikler yapılmış, babasının en sevdiği yemekler hazırlanmıştı. Ola ki tahliye olursa eve gelecek misafirler de unutulmamıştı. Anneannesi ve babannesi bu hazırlıklara karşı çıksalar da annesine laf geçirememişlerdi. İstemeye istemeye de olsa hazırlıklara yardım etmişlerdi. Evde içli köfteler yapılmış, mantılar açılarak fırında kızartılıp saklanmıştı. Dolmalar, kavurmalar pişirilmiş, dondurucularda yerlerini almıştı. İkramlık şekerlemeler bile unutulmamıştı. Hanımlar mahkemeye gitmeyeceklerdi. Tahliye olursa abiler babasını alıp geleceklerdi. Sabahı zor ettiler. Babaannesi abileri sıkı sıkı tembihlemişti. Her gelişmeyi sıcağı sıcağına haber vermelerini istemişti. Hatta babaannesinin, ''Oğlum, hakimlerin, avukatların değil'' sözlerini yer değiştirseler onu bile bize aktar işi, Sehne'yi çok güldürmüştü. Telefon ellerinde bekleyiş başlamıştı çoktan. Mahkeme öğleden sonraydı. Mahkumlar erkenden getirilmiş, nezarete alınmışlardı. Zaman ilerliyor ancak hiçbir haber gelmeyince babaannesi ahizeye sarılıyordu. Henüz bir gelişme yok deyip kapatıyordu telefonu abiler. Mahkeme başladı dediklerinde ise artık evde kimse konuşmuyordu. Sessiz bir bekleyiş başlamıştı. Ne uzun bir gündü Allah'ım. Geçmek bilmiyordu. Gece yarısı oldu. ''Karar için ara verildi.'' dediler. ''Selamet Allah'ım.'' diyordu tüm diller. Ancak umutları bir sonraki mahkemeye kalmıştı. Babası yeniden tutuklanmıştı. Telefonları hiç susmadı o gece. Herkes geçmiş olsun dileklerini iletmek için aramıştı. Sehne gözyaşları içinde olduğu yerde sızmış kalmıştı. Mahkemeler belli aralıklarla yapılıyordu. Tam beş yıl sürdü bu mahkemeler. Sonuncusunda herkes çok mutluydu. Bu sefer tahliyeye kesin gözüyle bakıyorlardı. Ancak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Babası ceza almıştı. Şimdiye kadar tutuklu statüsündeki babası artık bir hükümlüydü ve müebbet hapis cezası almıştı. Evde bir matem havası vardı. Ağlamaktan her birinin gözleri şişmiş, gözyaşları kurumuştu. Uzun bir zaman kanadı bu yara. Sonra... Her acı gibi üstü kabuk bağladı. Ama hiç iyileşmedi. Nasıl iyileşsin ki? Yaranın merhemi içerideydi. Müebbet hapis. Sehle o zamanlar bunun ne demek olduğunu anlamamıştı. Biraz daha büyüdüğünde 36 yıla tekabül eden bir mahkumiyet olduğunu öğrenmişti. 36 yıl. Bir insanın o kadar ömrü var mıydı ki? Babası bu kadar uzun cezayı gerektirecek ne yapmıştı ki insanları İslam'a davetten başka? Oysa Sehne bilmiyordu ki kafir yöneticileri korkutan da buydu. İslam'ın yeniden ihya edilmesi. Bunu yaparken organize bir yapının imar edilmesi. Müminlerin bu yapı altında tek vücut kenetlenmesi. Buna engel olmak için tutuklamışlardı Muhammed Zeri. Ama Allah'ın izniyle planları işlemedi. Ateşe atılan İbrahim'e ateş serin ve selametli olmuştu ya, zindanda Muhammed'e yeni öğrenciler yetiştirdiği bir medrese oğlu vermişti. Sürgün gittiği her yerde anlattığı davete rağbet oluyor, türlü nedenlerle içeriye giren gençler İslam'la şerefleniyordu. Dışarıda ele avuca sığmayan, gırtlağına kadar suça bulanmış gençler, onun hem anlattıklarından hem de ahlakından etkileniyor, ilim tahsil etmeye başlıyorlardı. Her şehre bir davetçi yetiştiriyordu aslında Zer. Dışarıda olsaydı belki buna muvaffak olamayacaktı. Dışarıda da durum farklı değildi. Küfür liderleriyle ayaktaydı. Onlar İslami hareketinde liderlerle ayakta durduğunu, Zer'in gidişiyle tüm camianın dağılacağını sandılar. Ama yanıldılar. Onun gecesini gündüzüne katarak yetiştirdiği, uğruna ailesini ihmal ettiği talebelerini unuttular. Allah'a hamdolsun ki her biri, hocalarının yokluğunu aratmayacak birer liderdi. Kaldığı yerden omuzladılar davayı ve daveti. Şimdi Sehle tüm bunları anlayabilecek yaştaydı. Zaman zaman geçmişe gitse de aklı, Yansa da yüreği acı acı, babasının davasına sahip çıktı. Ona layık bir evlat oldu. Babam İslam davasının temeline özgürlüğünü koydu. Annem gençliğini, ben de çocukluğumu. Şimdi binamız yiğitlerin omzunda yükseliyor. Artık bu binaya tuğla olma zamanı, derdi. Dolabının kapısını açtı. İç tarafa babasının fotoğrafını yapıştırmıştı. Ailecek cezaevinde çektirmişlerdi. Derin bir ah çekti. Fotoğrafın arkasında bir şiir yazılıydı. Ezberlemişti. Yıllar önce babası için yazılmıştı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz. Kıyamımız gümrah, davamız temiz. Zapt ettik, zulümden kalmayacak iz. Gün gelir, yıkılır hücre duvarı. Kapı tıklandı tekrar. Gözyaşlarını sildi hemen. Abla gelmiyor musunuz? Yemek soğudu. Hakkını helal et ablacığım. Dalmışım. Geliyorum. Muhammed Zer. Şu an Bolu cezaevinde. Zer'in talebeleri Türkiye'nin her birinin de temhit davetini yaymaktalar. Sehle. Medrese tahsilini bitirerek icazet aldı. Şu an aynı medresede hocalık yapmakta. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 34. sayısında yayınlanmıştır.